Ilhamenu, amenu, escucha, Allah azze ve zel, fi kitabil aziz, azze ve zel. Aüze bilahe min ash-shaytanir rajim, sunullahir rahmanir rahim. Ve la aṣm, inna insan la fi khusr, illa alazin ahkamı olan daima genç ve dinç bulunan Allah'ın kelamı. Resuller Resulü olan Muhammed Mustafa'nın taraf-ı getirdiği ve bize tebliğ ettiği Kelamullah'ın surelerinden bir sure-i ki ismine sureyi i asır derler. Kur'an-ı Kerim'in son taraflarına doğrudur. 30. yüzyıldır. Ezberliği var. kısa bir sure Fakat mana bakımından Kur'an'ın her tarafı, her ayeti ehem mühimdir. Tabii anlayana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 Mutlaka, muttaki ve muhabbetli bir gönül gerektir Kur'an'ı anlamak için. Kur'an-ı Kerim'e de böyle yalnız müjadrat Kur'an demek caiz olmaz. Allah yani sevavatın ve ardın, bilinen ve bilmeyen alemlerin Rabbi ve Maliki ve Rezzak'ı, bizi öldüren, dirilten, bizi dikkatle sudan, ana karnında yani ana rahminde kudret fırçasıyla, hayiz kanıyla tersim eden Allah, Kur'an-ı Kerim اِنَّهُ لَكُرْعَانٌ كَرِيمٌ buyurmuştur. Allah dahi Kur'an'a Kerim olarak sıfat vermiştir Kur'an'a. Kerim'dir Kur'an-ı Kerim. Ama mutlaki gönülleri. İşte, i̇şte Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında da evet. Elif Lammim'de yani Sure-i Bakara'nın baş tarafında Elif Lammim زَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبِ ف۪يهِ Çok mühim. Deryadan bir katre, kürre arttan bir zerre, Şems'ten güneşten bir hüzme olarak verdiğimiz mana elif la mim zalikel kitab. Bu bir şifre. Allah ile Resulü arasında, Resul-i Ekrem arasında bir şifre o. Bunlara müteşabihat denir. Herkese bunlar söylemez. İlimde rüsuh olanlar, ilimde yücelenler Allah ilminde yani. İlim, ilim bilmektir, ilim hakkı bilmektir. ''Sen Allah'ı bilmesin, yenice okumaktır.'' diyor Yunus Emre sonra Hakkı bilmek, hakkı bilmek. Hak da Allah da Allah ile bilinir. Hak kendisini bilirse kul bilir. Yoksa kulun kisminde değildir. İman eder, bilmez O kadar büyük bir varlıktır ki akıllar mefkuttur yani. Terazi çekemez bu kudreti. Onun için peygamberler peygamberi bile duasında ''Sübhaneke ma'arafnâke hakka marifetke ya marif'' buyurmuş. ''Ey marif olan Allah!'' Seni biz hakkıyla bilemedik. Öyle tecelliyat olunca Peygamber'e resul Ekrem aklı kül olduğu halde onun karşısında bize aziz ifade etmekte. kudretin karşısında. Elif, La, Mim, Şölema'ya da vermişler. Lafz-i Celal'in Elifi bu Lafz-i Celal yani Allah esmasıdır. Bu Allah esması bütün esmalara camidir. Allah'ın diğer isimlerine. Bir kimse bir kere Allah derse bunu lisan ile ikrar ederse, kalbiyle tasdik ederse Allah'ın bin bir esmasını okumuş olur. Bütün esma bu isim tahtındadır. Mesela manalarını veriverelim. Allahu ilahe illahu lehul mulku's semawati ve'l ard. Lillahi mâfî's semawati ve'l ard. Huvallahu'l lezi. Bak, ne alırsak ismi celali, ismi celalinde ne alırsak, esma-i ilahiyyi Allah lafzı hepsi Allah'a ifade eder. Dört harfte, dört harftır. Dört Allah ifade eder. Bütün esmaya camidir. Bir kere Allah diyen, bir kere Allah diyen, bir esmayı okumuş olur. Ama lisanle ikrar, kalb tasdik şarttır. İçin dışın bir olsun, için dışın bir olsun, bir gün işler dışa, dışlar işe gelecek. O akıt aksi düşmesin. Yerine saray ile sırların meydana çıktığı gün. Elif, lafz işareti La Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Yani Allah tarafından Cibri'l-Emin Muhassasıyla Muhammed Aleyhisselama indirdiğimiz Zalikel kitap şu kitapta La Raybe Fihi Şek ve şüpheye mahal yoktur Neden? Bu Allah kitabıdır bitti o kadar Dünya yüzünde Hiçbir dinin saliki kendi kitabını ezberleyememiştir Yani bir popaz İncil'i ezberleyememiştir Yoktur, ezberleyelim. İncil'den bazı ayetleri ezberindedir. Bazı ayetleri. Bir haham da yani bir Yahudi, Yahudi ruhanisi de Tevrat'ı ezberleyememiştir. Dört yaşında, dört aylık, on dört günlük ile çocuk ilme başlaması lazımdır. Bir daha söylüyorum. Çünkü hepiniz babasınız, yahut baban namzetisiniz. Dört yaşında, dört aylık, on dört günlük çocuk o yaşa basit oldu mu o ana hemen ebele çocuğa ilim tahsiliyle başlattırılacak. Ebeveyn üzerine farzdır. Ananın babanın üzerine farzdır yani. Okutmazsa yevmi kıyamette evlat babadan davacı, anadan davacı olur ve anayı babayı mahkum ettirir yani. Huzur Rabbil Aleyküm. Allah'ın kafi olduğu gün, Allah'ın hakim mutlak olduğu gün, Allah'ın mal-i olduğu gün. Hepsi Allah'ındır ama o gün hasıda hiç kimsenin bir şey yoktur. Ancak Hak Teala. Hani burada dünyada mecazi olarak bu senin, bu benim, şu rütbe benim, bu rütbe senin, şu ev benim, bu ev, ev benim vardır. Orada bu da yoktur. Zaliker kitap Kur'an-ı Bu kitapta la ray-i şüpheye meydan yoktur. taraf ilahiden nazil olmuştur. İşte 4 yaşında, 4 aylık, 14 günlük tahsile başlayan çocuk, zeki ise 18 ayda Kur'an'ı hıfz eder. Bir ayda da hafız olanlar vardır. Hazreti İmam Azam bizim mezhep sahibimiz bir ayda hafız olmuştur. Bir ayda Kur'anı bir ayda ezberlemiştir. Bir canlı hadise anlatayım. Benim hocam kendisi irvaetmiştir. O devrin Sadr Azam'ın Ramazan yıkılmış yanında bir mollayla gitmiş, ufak bir çocukla. Sadr Azam bizim Efendi'ye sormuş, hafız mı demiş? Evet hocanın ağzından gayri iradi, gayri iradi olarak hafız demiş. Öyleyse bu sene teravince kıldırsın demiş. Büluga ermeyen çocuklar, fıkıh kaideleri bunlar. Bu da şöyle ama sırası geldi konuşacağım. Büluga ermeyen çocuk, nafile namaz kıldırabilir, sünnet kıldırabilir de farz kıldıramaz. Onun için bir çocuk şey ermeden hafız olsa, 9 yaşında, 10 yaşında teravih kıldırabilir. Yasayı kıldıramaz. Fıkıh kaidesi. Hoca şaşırmış. Hafız değil, ağzından böyle kaşta diyememiş. Dışarı çıkmış, gördün ya oğlum demiş, başımıza geleni demiş. Hoca efendi de inşallah yaparız demiş. Hocam yemin etti. Günde bir cüz ezberliyor, akşama gidip teraviyi bir cüze kıvdırıyoruz dedi. Hocam da Fatih abisinin başı mamı, lakabı Arap hoca derler. Kendisi Filipeli, Bulgaristanlı. Efendim, lakabı Arap hoca, Muhammed Rasım efendi, ben taskih-i ondan yapmış idim. O kendisi anlattı yani. Gündüz bir cüz Kur'an ezberliyor, cemiz halife ezberliyor. Akşama gidip namaz kıldırmıyor. Daha 30. gecede sureyi kefsler ki Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir ve mimsiz suredir. Mim harfi yoktur içerisinde. Onda bir esrar ilahi vardır o mim olmamasında. Oraya gelince orada şaşırmış. İnna atayın herkesler diyeceğe yerde İnna atedna il kafirine selal ve agla ve sair adiyerek Süre insan'a geçirmiş. Bir daha tekrarlamış. Hoca üstünde söyleyince çocuk düşünceli olmuş. Namazdan sonra sadrazama işi hoca beni ne anlatmış demiş ki vallahi bir ayda hafız olur demiş. Şimdi ne anlatıyorum biliyor musun efendim? Kur'an mucizdir mucizi Münlisi bu. Şimdi içeride gene şimdi okuyacağız. Allah böyle ilan etmiş. Ve imkün tüm firayıbin ma nesna ala adna fa'atu bi surat min misli biz abd hasımız olan, has abdimiz, has kulumuz olan Muhammed'ime, sevgilim'e, mahbubuma, mergubuma, rahmetellilalim olarak gönderdiğim Habibime, indirdiğim Kur'an'da çek ve şüphe ediyorsanız, bu kitabı Muhammed yazdı diye sallallahu aleyhi ve sellem. Kitap o devrin şairlerine o devrin fesihlerine, o devrin beligilerine, belaga sahiplerine, hitabınlara. Ve onun aynı zamanda kıyamet gününe kadar, o günün itibaren. Abd-i Hasim olan, Hac olan Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem, lütfen Esma-i Şerife-i Muhammed'i vakitte salavat-ı veriniz, peygamberin şanını yükseltmezsin, sen yükselirsin. Allah'ın söylediği için ne kadar sever, ona salatı kursan Allah seni o kadar yükseltir. Nidâh-ı İltifat-ı olmak isteyen, Resul-i ismini işittiği vakitte ona salatü selam, onun âline, evladına, ehl-i eshabına, ensarına salatü selam vermelidir. Ülema demiş ki ömründe bir defa demiş, bakma öyle imanın kemalini görmek istiyorsan, imanını kamil mükemmel etmek istiyorsan peygamberimizi her şeyden ziyade Ve yakın zamanda da ona büyük ihtiyacın olacak. Pek yakın bir zamanda. Bir gün yine böyle ezanlar okunacak, fakat sen bu ezan'a iştibak edemeyeceksin. Güneş gene doğacak fakat hayata iştirak edemeyeceksin. O gün gelecek. O günde de sana ilk soru olacak olan sorgu Hazreti Muhammed aleyhisselam hakkındadır. Unutma bunu. Müslüman i Şerif'in beyanına göre. Ya Resul-i kendisini yahut resmini bilmiyoruz. Bu zat-ı muhterem hakkındaki mütalaa nedir, bilgin nedir diyecekler. Muhammed aleyhisselatü vesselama düşmanak ne düşünsünler. Yahut onun sünnetini terk edenler. Yahut ona itira etmeyenler. Ona düşünsünler ve ellerini ısırsınlar ve saç ve sakallarını yolsunlar. Çünkü onların imdadına kadar kimse girmeyecektir. Herkes kendi ameliyle baş başa kalır. Tabutlar boş gitmez. İş yüklüdür onun görenesi köle değil, görene körene tabutlar yüklü gider. Sen dersin ki bir kişiyi koyduk, vay be diyeyim. daha dağlara gider. Yakın zamanda sen de ben de öyle olacak, olacağız. Tabut manımız kesilecek. Ve haka teslim olacağız. Gerici emri dön, dön, dön gerilir emri verilecek. O vakit çok ihtiyacım var Muhammed Mustafa'ya. Estağfurullah. İhtiyacım var diye sevme. O vakit nefsini sevmiş olur. Allah seviyor diye sevdiği emberi. Resul-i Ekrem'i Allah seviyor diye sevdiği. Onun için sev, Allah için sev hasimiz olan Muhammed'e, Muhammed'ime indirdiğim sallallahu aleyhi ve sellem. İndirdiğim kitabımı, siz diyorsanız ki Muhammed'in kitabı yazdığı diye. Fethû bi suratim mislihi. Siz de Kur'an'ın surelerinden ufak bir surenin mislini getiriniz. Yazınız, söyleyiniz. Çok uğraştılar kafirler, kafir şairler. Asasını böyle dener, 48 saat vezinli kafiri şiir söyleyen şairler... Kur'an'ın fesahat ve belagat karşısında secde ettiler. Çünkü Allah kelamı söylenemez karşılığında. Şişlet verilemez. Ve imkündün dî ay min mâne zannâ alâ abdina fehtû bisûretin <gülüyor> min misri. Habib-i Muhammed'in getirdiği Kur'an'ın Hazreti Muhammed yazdı diyorsanız ki Peygamberimiz yazmaya ve okumaya ihtiyacı yoktur Peygamberimizin. Resul-i Ekrem Allah mektebinde Allah'tan okumuştur. Yazı okumak bizim ihtiyacımızdır. Bir anahtar gibidir o. Enbiya için öyle değildir. Enbiyanın hocası Allah'tır bizzatihi. Mesela Adem Aleyhisselam Allah topraktan halketti. Mektep mi vardı? Mektep mi gidecekti? Ve allemel ademel esma küllaha diyor Allah Kuran'da. Biz Adem'e esmanın küllüsünü talim ettik diyor. Küllü enbiya Allah mektebinde okumuştur. Getirsinler. Şimnurcu alt tarafında. تفعَلُوا تفعَلُوا Getiremediler. Kıyamet gününe kadar da getiremeyecekler. Gelmez. Karşılığı yok. Yapamıyorlar. Şiir söylüyor fakat karşılığı yok. Olmaz, olamaz. Zaten Şiir değil Kur'an-ı Kerim bir de. ne o şiir adamayım? Beni bile kim öyle ilaciklümü Biz Habibim Muhammed'e şiir talim etmedik. Kur'an'a şiir demek de layık değildir. Bu Kelamullah'tır. Kim buna sarılırsa, kim buna tutunursa, bu bir ibtidildir. Allah'ın iti gibidir. Allah bunu sarkıtmış bu aleme. Bu alem gurbet alemidir. Vatanı asliinden buraya garip olarak geldin, buradan döneceksin sonra oraya. allah Teala bir ip uzatmış. Diyor ki, tutunun bu ipe. Bu ipin bir ucu Allah'ın yedi kudretinde. Bu ipten müradımız Kur'an'ı müziğin. Kim tutunursa Kur'an'a, kim ki amellerini ihlasa, ihlasa çevirirse, kim tutunursa mutlaka necahata girer. Ama bunun manası kitabullahın, Kağıdına, kadına, yazısına müjerrer hürmet değildir, müjerrer hürmet değil. Ahkamına hürmet. Allah yaptı diye yapacaksın, yapmadı yasakladı, yapmayacağız. Bak, kağıdına, kadına dahi hürmeden Allah ne mükafat vermiş. Onu söyleyeyim sana. Çünkü seninle benim cettimizin başına gelmiş bu hadis. Kağıdına yalnız müjerrer, kadına, yazısına. Sultan Osman Şeh Edebali Hazretleri'nin evinde kalmış misafir olarak. İyiyim de kulağını benden yana ver. Edebali'nin kabri nerede? Bilenleriniz vardır. Bilmeyelim de biz söyleyelim. Eskişehir'de. O vakit bize Selçukiler gaza edelim Bizans'la diye. Bilecik Eskişehir havalesini, Dumis gayesini verdiler bize. Gaza edelim kafirlerle diye. Bizans'la diye. Osman Bey o vakit sultan değil. Şeyh'e ziyarete gelmişti. Şeyh Edebali hazretlerine. O gece sohbet uzadı. Dini sohbetler, dini sohbetlerden gayrı sohbetler adam çekiştirmektir. Mutlaka günaha girersin. Dini sohbet, cennet bahçesinden bir bahçedir. Hatta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, siz cennet bahçelerinden geçerken onların yemişlerinden yiyiniz demiş. Demişler, ya Resulallah, cennet bahçesi neresidir? Onun yemişi nedir? İlim meclisleri demiş, zikir meclisleri, ilim meclisleri demiş cenab Peygamber. Bir meclis gördünce orada zikrullah var, oraya otur. Bir meclis gördünce orada sohbet var. Tatlı sohbet yani Allah'tan, peygamberden bahsediyor. insanlara yücelten, ulvizeklere gösteren sohbet. Bir de süfliz yücelte göküten sohbet var. Ondan bahsetmiyoruz. sohbet değil o. O nitbet o. Ben bak dediğinde şurada içki içerdim. Böyle yapardım falan. Yani bazı var ya öyle akıllı kabadayılar. Allah senin suçunu örtmüş. Geçmiş oluyor. tekrar söyleyip de tekrarlama günahını. Başkalarına söyleyip de onları şahit tutma yaptıklarına. Tövbe istiğfar et. Etay gününze bitmemen lazım bende. Tövbe eden günah yapmamış gibidir. Biraz söyleme öyle. Öldün, sen dirildin. Tövbetin öldün mü dirildin sen artık? Amaklar var öyle. Vakti yaptıdan öğreniyor. Yaptı kötülüklerle. Adamı böyle döverdi, dişini kavardı, gözünü patatırdı böyle. Sohbet uzanmış biraz ve Osman Bey orada kalmak ihtiyacı bulmuş. Ve Şehin evinde kalmış. Kendisini yadak sermişler. Odaya girmiş. Bir de bakmış duvarda Kur'an-kerim asılı. Malum ihsanınız Kur'an-ı Kerim'i daima göbekten yukarı tutmak lazım hırmada. Kağıdını, kabını, yazısını yani. Duvarı asılı. Her evin Müslüman evinde bir Kur'an-ı Kerim olması lazımdır. Berekettir. Bak bir müjda vereceğim sana. Ben okumasını bilmiyorum efendi. Okumasını bilmesen de evinde bir Kur'an-ı Kerim bulundur. Allah'ın kitabı, mektubu Rabbani. Bilmiyorsan aç sayfalarını. Bak Allah ziyaret sevabı verir. Kur'an'a bakan gözler yanmaz. Al. Yüzler yanmaz Kur'an'a bakan yüzler. Sayfalarına bak gene sevabı alırsın. Kınavaktan ziyaret sevabı alırsın. Tabi okuması lazım bir adamın. Ayık. Çok ayık. Çok ihtiyacınız var okumaya. Yalnız okumaya değil anlamaya da. Okuyan çok anlayamaz. Bakan çok gören az. Görünce Kur'an-ı Kerim'i yatamamış. Osman Bey. Sabaha karşı Kur'an'ın karşısında Hürmeten ayakta durmuş kıyamda. Sabahleyin Kapı çalınmış namaza. Tabi müminler namaz vakti yatmazlar sabahleyin seher vaktinde. Vakti seherde açılır perde. Derman ilişir derde. Allah ile alışveriş vardır seher vaktinde. Müstakfiye bil eshar diyor Allah Kur'an'da. Ne de diyor? Seher vaktinde Allah'a istihbar edenleri, tövbe edenleri, Allah'a zik edenleri. Mümin yatmaz seher vaktinde. Kalkması lazım. Tembelliği bırak. İyi değil tembellik. Kapıyı vurmuşlar. Geliyorum demiş namaza. Ey aşkan, ey sadıkan, ey resulü i Ekrem'e peygamberim diyen, Allah'a Rabbim diyenlere seni hitap ediyorum. Kıyamet gününde amelden sorulacak ilk soru namazdandır. İlk insaf namazdandır. Amelden, imandan bahsetmiyorum, amelden. Oruç gibi, zekat gibi, namaz gibi, ilk namazdır. Herba'u sabah namazını sakın fevdetme. Gelmiş namazı kılmışlar. Hizmet gören devruşlerden birisi odaya girmiş. Bakmış ki yatak, hiç yatağa yatılmamış yani, bu yatak bozulmamış gelmiş Şeyh Edebali Hazretleri'ne söylemiş demiş ki Osman Bey hiç yatmamış, yatakta demiş, yatak hiç bozulmamış demiş. Sabah sohbetinde kahvaltısını sormuş Osman Bey yatakta bir çirkinlik mi gördün demiş, kirlik mi vardı yatmadın, haşa Şeyh'im demiş, duvarda Allah'ın kelamı asılıydı, ben Allah'ın kelamına karşı ayağımı uzatmam demiş. Bizim cedlerimiz bize böyle talim ettiler. Biz böyle biliyoruz. Vermette demiş. Peki demiş başka bir odaya götürmüşler. Biraz yatmış bir rüya görmüş. Senin ceddin ben bahsediyorum sana. Rüyasında göğsünden bir ağ çıkmış. Çınar ağacı. Semaya yükselmiş. Sonra da dallarının şarka ve garba uzatmış. Şimale ve cenuva. Kuzeye güneye doğuya batıya yani. O ağacın dalları altına nehirler, şehirler, vilayetler, renk renk insanlar, türlü türlü dinlere salik adamlar girmişler. Öyle bir bana diyormuş. Uyanmış sonra, görmüş sonra. Gidimiz ki şeyhe, rüyalar çok mühimdir Müslümanlar. Sahih rüya, vahyin 46. bir cüzülüdür. Nübüvet gitmiştir, mübeşerattır rüya ümmeti Muhammed'e. Çok mühimdir. Her rüya değil, ehle söylemeli yalnız. Çünkü gören, gören yoktur, görülen yoktur. Gören nedir, görülen nedir? Ne madde vardır, ne göz vardır. Gösterlerse görürsün. Hele kim resul Ekrem'i gördüyse manasında ister sakallı ister sakalsız, ister saraklı, ister sakılsız, buna müjde veriyoruz. Eğer kendisine doğaramadıysa, ya tokatlamadıysa, kızmadıysa, müjde veriyoruz, mutlaka şefaatine mazhar olur. Bir mana gördüm Öfena Hazretleri. Anlat bakalım. bir hayır, böyle böyle demiş. gözünden bir ağ çıktı. Şimali, garbı, şarkı her tarafı kapladı, altına aldı. Renk renk insanlar, kıyafet kıyafet insanlar, nehirler, şehirler, vilayetler, köyler, denizler, deryalar. Şeh tebessüm etmiş, demiş ki Osman Bey, buraya bedava tabir olunmaz demiş. Benim kerimimi tahtini kârınıza alırsanız bu iş hakkı hakik eder demiş. O da demiş ki, madem bizi layık gördünüz, biz de bunu kabul ettik demiş. Heh müjde veriyorum, sen bir devlet kuracaksın. Benim de sana ben vereceğim, senin askerin olacak. Şarkı, Garb, Şimali, Cenû, tahtı mahkûmetini alacaksın. Sana müjde veriyor. Bir padişah alacaksın ki imparatorluk olacak. Senin padişahın demiş Hazreti. Ve öyle olmuştu. Neden? Kur'an'a yaptığı hürmetten. Kur'anın kağıdına yaprakına. Söze i̇şte ne bakırdım ayet-i kerime de asr, yemin ederim. Asırdan Murat resul Ekrem'in doğduğu asırdır, asıl salih. Yahut ikindi namazı baktı. İkindi namazı baktı, ikindi namazı baktı. İnel insâleti husûr. Bütün insanlar husranda ve zulmettedir, kavamlıktadır. İlellezile âmenû, imadenler ve güzel ameller işleyenler onlar müstesnadır. Ki, hak üzerine bulup, hakkı tavsiye eden, sabr üzerine bulunup, sabrı tavsiye edenler onlar müstesnadır. Denizden bir kata efendim. İnşallah haftaya en gerisini anlatırız. Bak, çünkü şeyde oldu. Ya Rabbi, senin kitabında Resulünin ahlinden ve akvallinden ve eshabının ve velilerinin sözlerinden efalden söylemek zületinin kendinde zületini buldum söyledim beni affet ve içtiğimiz sözlerle amil olmak ihlas ile yapmak ve bizi rızan üzerinde bulundurmayı bizi nasıl böyle ve bizi Muhammed'in rızasından ve onun nazarı iltifatından alırıma şafaat bizi şade ile vallahu aleyhi ve sellem ve